Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludır. <gülüyor> Dinde sonradan icad edilen her şey biidat, her biidat dalalat, her dalalat da ateştedir. Hepinize selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi manfura tessin. bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın, razı olacağı amelleri işleyip rahmetimle cennete gir dediği kullarının arasına kalsın ve sevdiği amelleri ve sevdiği insanların sevgisini bizlere versin. Kardeşlerim sizlere bugün dört ya da beş ders sürecek bir ders silsilesine başlamak istiyorum. Bunu zararı olarak hissettiğim için böyle bir mevzuyu seçtim. Konu başlığımız Ehl-i Sünnet ve Cemaat ışığında eğitim nasıl olmalıdır? Yani Allah kitabında Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde nasıl bir eğitim almamızı istiyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabını o kısacık bir zamanda hem de o kadar çileli, o kadar sıkıntılı, hem de davaya sahip çıkılması imkansız gibi görünen ortamlarda o insanları nasıl yetiştirdi ki, nasıl bir eğitim aldı ki o insanlar bu davaya sahip çıktılar ve dönmediler. Biz bunu anlamazsak ki anlamadığımız aşikar birçok noktasını eğri büğrü yollarda vakit, zaman nefsimizi yormaya ne yapacağız? Devam edeceğiz. O yüzden böyle bir mevzu seçtim. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin kardeşlerim. Aleykümselam Aleykümselam Aleykümselam Aleykümselam Eğitim dediğimizde kardeşlerim nedir eğitim? Yani ehli sünnet ve cemaat ışığında eğitim demeden önce bu eğitimin ne manaya geldiğini bir anlamak lazım. Şimdi bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam köyde yaşayan kaba sabı olur diyor. Bakın Yani ne demek istiyor? Eğitimsiz. Eğitimsiz. Olduğu gibi. Mesela adam geliyor, mescide ne yapıyor? Böyle diyor. Niye? Çünkü yaşamış olduğu bölge, ahlakı da bu, kültürü de bu, sonra bir ev yaşantısı yok onlarda. Belki bir çadır, belki bir taşın göğülde ne yapıyor? Yatıyor. Böyle bir ortam mevcut. Şehre geldiğinde eğitim almamızsa bunu değiştirmesi de ne yapıyor? Bol <gülüyor> <gülüyor> vaat. Sahabeler, Allah hepsinden razı olsun. <gülüyor> Rabbim bizi de onlarla birlikte haşretsin. <gülüyor> kime eterinden tutuyor, kime elbisesinden yapma, mescide böyle şey olma. Adam ne yapıyor? Hücutun. <gülüyor> Allah Resulü ne yapıyor aleyhissalatü <gülüyor> vesselam? Bırak. Çünkü o adam kafaya bunu takmış, bunu ne yapacak? Yapacak. bir kova su istiyor oraya döküyor bunun kefareti nedir? budur. Adamı çağırıyor mescidler Allah'ı zikretme ve secde etme yerleridir. Bunu anladın mı? bu ifadenin adam böyle diyor anladın dönüyor ashabına kolaylaştırın zorlaştırmayın huzur verin nefret ettirmeyin müjdeleyin diyor Yani beş tane kelimeyle birçok cümleleri ne yapıyor? Kuruyor. Bu bir eğitim kardeşlerim. Yani eğitim neymiş? Artmadır. Bulunduğu halde ki bilginin ne yapması? Çoğalması. Edebin ne yapması? Çoğalması. Ahlakın ne yapması? Çoğalması. Mesela köyde yaşayan Kazay-ı Hacette şurada burada ne yapar? Uzaklara sahralara gider. Evet. Şehir yaşantısında insanların çok olmasına haset ne vardır? Tuvaletler yapılmıştır. Tuvaletler basit bir olay nedir? Değil kardeşlerim. Demek ki medeniyet her zaman insana ne yapıyor? Fayda veriyor. İşte eğitim dediğimizde de bir artma, büyüme, gelişme veyahut düzeltme, güçlenme veyahut bir şeyi gözetleme, gözetledi manasına gelir. Eğitim budur. Çocukluğundan beri doğru bir eğitim için tevhid ve sahih akideden ve tüm yabancı usullardan arınmış İslam'dan kaynaklanan bir nesil inşa etmekle birlikte düşmanın ifsad ettiği şeylerden korumadır İslam'ın eğitimi. Yani ehl-i sünnet ve cemaatın ışığında eğitim nasıl olmalı? Tekrarlıyorum. Doğumundan itibaren öyle bir eğitim verilecek ki bu çocuklara tamamen tevhidi bir düşünce, tamamen imani bir düşünce ve tamamen pislikten, kirden, puta tapmaktan, şirkten arındırarak bir mesit. Böyle İslam hakim olmadı mı kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselama ilk inen ayetlere Kur'an'da şöyle bir baktınız mı? Hani bazı kesim işte Mekki işte biz daha Mekke'deyiz, daha Medine'ye geçemedik. Mekke sureleri bir yaşayalım da ondan sonra Medine ayetlere bakarız diyelim. Mutezilek kesin var ya beyinsizler. Aklını çok kullandın zanneden. Hep bakın ilk inen ayetlerin hepsi tevhididir. Ameli fazla değildir. Neden? Çünkü yaratılış gayesi insanın nedir? Kulluktur kardeşlerim. İnsan istese de, istemese de ya Allah'a ya da gayrısına ne yapacak? Kul olacak ibadet edecek. İşte şeytan insanları hak olandan ne yapıyor? Sabt duruyor. İşte eğitim dediğimizde, ehli sünnet ve cemaatin eğitimi dediğimizde, doğan her çocuğu başı boşuna yapmayacağız, bırakmayacağız. Eğitime ne yapacağız? Önem vereceğiz. Eğitim önemine gelince, eğitimin çok büyük bir öleminin olduğu hiç kimseye sır değil. Bakın. fıtratla alakalı, imanla alakalı anlattığımız birinci misakla alakalı dersleri hatırlayacak olursanız, ilk anlattığımız ayetler nedir? Araf 172 173 bu ayeti izah ederken sizlere hepinizin ezberlediği Bukhari'de, Tirmizi'de tefsirinde gelen Araf suresinin bir hadis-i şerif var. Neydi? Her doğan çocuk hırsızlar <gülüyor> <biraz> üzerine doğar. <gülüyor> Devamı nasıldı? Ana baba neyse Yahudi ise Yahudi, Hristiyan mecusi ise Hristiyan, Meccusiyse Meccusi. Bak, hepsi eğitimine ne yapıyor? Önem veriyor. Yani o kadar önem veriyor ki çocuğunun üzerine hiç ne yapmıyor es geçmiyor. Öyleyse tevhid ehli bir Müslüman da her doğan yani her temiz fıtratta. iyiliğe de kötülüğe de mebni olan bir çocuğu ne yapacak? Fıtratını bozacak. Her hareketten kaçınacak. Yani ehl-i sünnetin ışığında çocuğuna ne yapacak? Eğitim verecek kardeşlerim. Yahudileştirir. Açalım şimdi. İman, tevhid ve fıtrattan uzak bir şekilde Yahudilik eğitimi üzerine eğittiği zaman onu ne yapacak? Yahudileştirecek. Hristiyanlaştırır. Yani yani Hristiyan eğitimi veriyor. O kiliseye veriyor. Üç yaşında kreşe ne yapıyor? Ayini öğreniyor. İstavruz çıkartmasını öğreniyor. Allah'ı ne yapıyor? Birlememeyi öğreniyor. Allah'a şık koşmayı öğreniyor. Zinanın mübah olduğunu öğreniyor. İçkinin mübah olduğunu öğreniyor. Ne yapıyor? Akidesini çocuk bozarak gidiyor. Bugün Avrupa'nın Yani buluğa ermiş de bekaretini korumuş bir genç kızı bulmanız mümkün mümkün? 20 yaşına gelen bakın yeni Müslüman olmuş kardeşlerimizi birçok dinlemişsinizdir. Ben yakinen dinlediğim için beraber kaldığım için hayatlarını hep dinledim. Hep gözyaşı içinde dinledim. Adamlar 20 yaşına gelene kadar kardeşlerim tatmadıkları pislik kalmamış ki. eroininden tut, hapından tut cinselliğinden, karşı cinselliğinden tut, annesinin kendi gözlerinin önünde zinasından tut, babalarının bilmem ne yaptığından tut. Bunlar nedir? Hep Yahudileşme, hep Hristiyanlaşma. Demek ki dinlerine bunlar ne yapıyor? Sahip çıkıyor. Peki buradan İslam'a geçenler İslam'a nasıl sarılıyor? 4 derece. 4 derece. Niye? Niye? Aynen sahabe devrindeyki gibi biliyor musunuz? Onlar da geldiği yer öyleydi. Daha berbat bir ortamdaydı. Sahabe geliyor soruyordu benim babam kim diyordu? Niye soruyordu? Çünkü evlilik sistemi ne yapmıştı? Çökmüştü. Onun için kardeşlerim eğitim dediğimizde bu nedir? Çok çok önemlidir. Öyleyse o çocuğu kim alıştırırsa, onu kim eğitirse... Onun üzerine büyür ve onu kim bir şey üzerine genç yaparsa, o genç ne olur? Hani bir zaman kafirler bir mars yazdılar. Neydi? On yılda bilmem ne kadar bilmem ne genç yarar. On yıl kafir, evet. Hatırlıyor musunuz? Ya、yani、on yıl on yıl kafir yetiştiriyorlar. Her、şey、gün、yapalım. şunu öğreneceksiniz. Her gün işte bak ümmete saplanan ok var. Ümmete saplanan ok var. <Gülüyor> <Gülüyor> halkçılıktı, bilmem şuculuktu, buculuktu. Ne yaptılar? Doğan yeni neslin akidelerini bozdular. Annelerini, babalarını ne yaptılar? O savaş dediler, bu savaş dediler, kırdılar, öldürdüler. İki gündür tuttular, şey alıyorlar. Sa Sarıkamış'taki ölen o zavallıları. Peki o insanları oraya gidin ölün emrini vereli niye söylemiyorlar? Hı? O kafiri niye konuşmuyorlar? O sadrazandı. Padişahın da damadiydi. O kadar insanı, o insanları oraya donmaya, ölmeye gönderen insanı niye anmıyorlar? Çünkü Müslümanların askerinin olmasını istemiyorlardı. Güçlü olmasını ne yapmadılar? İstemediler. Eğitim deme. Eğitim basit bir olay değil kardeşlerim. Basit bir olay nedir? Değil. Eğer Müslümanlar bir beraberlik içinde olmazsa ki bu da nedir?、E, eğitimden geçen bir şeydir. Şimdi düşünün şuradaki bütün insanlar eğitimli. Eğitimli insanların içinde bir soru sorursa kim cevap verir? Hı? Güzel. Güzel. Biz diyor yirmi küsur sahabe bir yerde oturuyorduk diyor. Birisi geldi bir soru sorurdu. Aman aman. Hiç kimse de kendini diyor cesareti bulamadı diyor. Eğitimli insanlar Allah'tan korkar. Soruya hemen ne yapmaz, atlamaz, durur, tereddüt eder. İçimizde diyor en genç olanı cevap verdi diyor. Gördünüz mü? Aynen burada da o olur. Şuradan birisi gelsin bir soru sorsun, bilen adamlar sızsun, en genç toy olan ben biliyorum diye pat atlar söyler. Aynı saberlerde de böyle olur. en gençleri cevap veriyor. Halbuki ilim susmayı getirir. Edebi getirir. Ortamı hazırlar da konuşturur. İşte bunlar eğitimle alakalı. Bukhari'nin hemen başında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın、e, sahabesine devamlı latifesi var. Şakası bile hep eğitim. <gülüyor> Kökü yerin ta derinliklerine gider. Boyu taa Bulutlara değer. Meyvası tepededir. Tatlı çok güzeldir ama kokusu yoktur. Nedir bu diyor? Allah Resulü diyor. Çöl'e doğru bakıp diyor. Böyle sorunce herkes bir şeyler demeye başladı ama bir türlü tutturamadı diyor. En küçükleri İbn Ömer. Ne yapmıyor? Yolda giderken babasına diyor ki Ömer'e babacın diyor. Allah Resulü diyor. Bakın, cevaba bakın. Bu soruyu sorduğunda. Allah diyor onun diyor hurma ağacı olduğunu benim kalbime attı diyor. Bakın. Ben bunu bildim demiyor kardeşlerim. Edebi görüyor musunuz? Yetişmeye bakın. Peki oğlum niye söylemedin? Orada diyor Ebu Bekir'in senin, sahabenin büyükleri varken bunu kendime söylemeyi ya söyleyince ne oluyor sanki bir şeyi bilince? Anlatabildim mi? Sokut bile ilimdir bir yerde. Onlar o mecliste büyüdü. Allah bizi de neslimizi de bu şekilde eğitenlerden, eğitim alanlardan eylesin. Eğitim çok büyük bir öneme sahip kardeşlerdir. İnsanın eğitilmesi onun için bir gıda anlamına gelmekte. Aleykümselam ve Rabbim Tullah. Ruhi gıda da aynı fiziksel bir gıda gibidir. Yani nasıl ki beşeri olan biz insanoğlu yemeden, içmeden hayatımızı ikame edemiyorsa ruhi olarak gıdamızı almadan da ne yapamayız? Mesela şöyle düşünün. Tek kişiyle şeytan beraber. beraber. Çift kişiden beraber. beraber. beraber. Veyahut cemaata ittiba edin. Cemaattan uzaklaşanı şeytan beraber. onunla beraberdir diyor. Bak bunlar nedir? Basit meseleler Değil. Demek ki ruhun da bir gıdaya neyi var, ihtiyacı var. O gıdayı almadığı zaman onu ne yapıyor? Yozlaşıyor. Düşünün şimdi kış mevsimindeyiz. Kış mevsiminde yaşayamayan bir ağaç, bir bitkiyi siz bahçenize dikerseniz, tarlanıza dikerseniz ne olur? Bitkinin birer kur. İşte bir Müslüman da ruh hıdiasını almadığı zaman o da ne yapar? Aynı şekilde hürür gider kardeşlerim. Onun için anne baba ve kendi üzerine düşen sorumluk sahibi her kimse bu sorumluluğun bilincinde ne yapacak olacak. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hepiniz nesiniz? Çobansın. Çobansınız diyor. Hepiniz güttüğünüzde nesinsiniz? Mesulsünüz diyor. Sorulmuşsunuz diyor. Devlet reisi tabiatından baba. çocuklarından anne artık hepsi herkes merculiyetin ispatında nedir sorumludur ve eğitime ne yapması gerekir dikkat etmesi gerekir ki bu büyük bir sorumluluktur kardeşlerim doğru bir eğitim sahih bir akideye onun temizlenmesine onu kirleten şeylerin uzaklaştırılmasına gençlerin toplumun ve tüm insanların sahih bir akide üzerine yetiştirilmesine dayalıdır. Doğru metot bu kardeşlerim. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ne yapmıştır? Bu metotla o insanları eğitmiş, o az sayıda insan, koca koca toplulukları ne yapmış? Kalebe çalmış. Ve o topluluk ne demiş? Sen bize atını denize sür desen, biz ne yaparız? Süreriz. Süreriz. Musa'nın kavminin sana ona dediğini biz sana ne yapmayız? Demeyiz, Demeyiz demiştim. Bakın bu sahih akidenin eğitimiyle varılan nedir? Bir neticedir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki doğru metot Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünnetidir. Ve aleyhissalatü vesselamın ashabının üzerinde bulunduğu bu yoldur kardeşlerim. Bunun dışında bir metot bizim için nedir? Doğru değildir. Doğru davranışlar yüce İslam ahlakıyla ve aleyhissalatü vesselamın bizlere öğrettiği bu nebevi metotla uyum içindeyse bu davranışlar bizi ne yapar? Hayra götür. Çünkü kardeşlerim fıtratın üzerinde yetiştirildiği bir husus olduğu gibi nedir? İslam'da bırakılmıştır. Sev. Ölçümü sev. Düşmanlık yap. Ölçülü düşmanlık yap. Yahudi bile olsa komşuna ne yap? Ziyarette bulun diyor. Onunla ticaret yap. Ona iyi davran. Anlaşmana ne yap? Sadık ol diyor. İslam tamamen edebi, ahlakı ne yapıyor? Düzeni sağlıyor. Şöyle, cari aldın. Günah mı işledin? 10 tane köle azat et diyor. Yani ne yapıyor? Köleyi İslam'a kazandırıyor. Yani öyle bir eğitim almalıyız ki, nasıl İslam'da savaşarak bize köle, cariye olan insanlar İslam'ı seçmiş ve İslam'da alim olmuş, dini aktaran insanlar pozisyonuna düşmüşse, biz daha da ileriye bir adım atmak zorundayız. Yani onların aldığı eğitim onları kurtarıyorsa, biz bugün Müslüman değil miyiz? öyleyse eğitimimize ve bizden sonra gelen nesile ne yapacağız dikkat edeceğiz kardeşlerim eğitim dediğimizde Allah'ın kitabından ve aleyhissalatü vesselamın sünnetinden türetilmiş bozulmayan değişmeyen sağlam temeller üzerine ne yapılacak dayanacak bunun dışında başka usullere dayalı eğitim doğru bir eğitim değildir Mekan ve durumların değişmesi veya birçok olayların olması、e, İslam'ı bir eğitimi ne yapmaz getirmez. Bugün kardeşlerim bakın şuçu bucü diye birçok İslam taifesi var, doğru mu? Mesela öyle bir dönem olmuş ki Kur'an'a saldırmışlar, okumayacaksınız demişler. Öyle yiğit insanlar çıkmış ki samanlıklarda ne yapmışlar? Kur'an öğretmişler insana. Gizli gizli yerlerde ne yapmışlar? Kur'an öğretmişler. Ne kadar güzel bir şey. İnsanlar ne yapmışlar? Ha Mehmet bunu yaptı. Mehmet'i yüceltmişler ve Mehmet'in adıyla neredeyse ne yapılmış bir mesle kurulmuş. Tamam, tamam. Öbürü ne yapmış? Baskı yapmışlar. Ne yapmışlar? Ezanı Türkçe okuyacaksın. <gülüyor> 18 sene Tanrı Uludur diye ne yapmışlar? unutmuşlar. Bir tanesi gelmiş Arapçaya çevirmiş. Adamı ne yapmışlar? Göklere çıkarmışlar. Kardeşlerim bu eğitim değil. Veyahut alternatif bir eğitim diye ne yaptılar? Bir eğitim sistemi koydular. Doğru mu? Çocuklarınızı oraya göndermeyin. Nereye gönderin? Şuraya gönderin. Şimdi birileri de çıktı ne diyor? Sakın oraya göndermeyin. Ya ne oldu şimdi? Eğer temeller Kuran ve Sünnet sahi akide üzerine dayanmıyorsa o zaman o şey ne yapacak? Eğitim zaman gelecek o da iflas edecek. O an güzel gözükebilir, o an insana hoş gelebilir ama Kuran ve Sünnet'e sahi akideye dayanmayan bir şey ne yapacak? Kaybolacak. Kardeşlerim, insanda Allah Resulü Anisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dediği gibi vücutta diyor bir et parçası var. Bu salah olduğunda, düzeldiğinde ne yapar? Hepsi düzelir. Bu bozulduğunda kardeşlerim bu kalbi düzeltmenin tek yolu Kur'an ve sahih akidedir. Eğer biz meselelere hangi olay olursa olsun sahih akideyle bakmadığımız zaman bu et parçası artık ne yapacak? Kendi kendine düşünür hale gelecek. Hani bilgisayar diyorlar ya kompütür. Ne hüplersen, ne yapıyor? Ya bu da ne çok şey biliyormuş ya. Onu hüp dedin doğru biliyor. Başka bir şey bilmiyor ki. Duygu yok. Bir Müslüman böyle ne yapamaz, hareketi demez. Yapacağımız en güzel şey eğitimde. Ne yapacak? Helal da belli diyor, karamda belli. Bunun ikisine dikkat eder. Ne yapıyor? Dinini ve ızlılık koruyor. Bakın bu bir eğitimdir. Ne alakası var diye insanlar bakabilir. Bakın haram giren bir kalbe yani Allah sana imanı sevdirecek, küfrü, fıskı isyanı tiksindirecek. Ayet böyle diyor değil mi? Bir eğitim şimdi.、E、sen haramı mübah koyacaksın、e、neyden tiksinmeye başlayacaksın?、Yok. İmandan tiksinmeye başlayacaksın. Bu sefer et ne yapacak? Bozulacak. Düzen ne yapacak, bozulacak. Düşünce ne yapacak, bozulacak. İşte o zaman insanda takva diye bir şeyi ne yapmayacak, kalmayacak kardeşlerim. Rabımlızlara hayır versin, hayrdan ayrımasın. Doğru bir eğitim nedir? Bakın cibril geliyor. Hiç düşünülüyor mu maddelere? İman nedir? İslam nedir? Diğerlerine girmeyeceğim bu on mür maddeyi şöyle bir gözünüzün önünde geçirelim. Basit bir olay mı kardeşlerim? Allah'a iman bir sorgulayın Allah'a iman hakkında ne biliyoruz neslimize ne öğrettik topluma bakın Allah'a nasıl inanıyor tanıyor mu yok Allah göktedir Allah semadadır göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz ayetlerini getiriyorsun Allah göktedir diyene ne diyorlar müşrik diyorlar Allah nerede nereden alsan orada Ya adam Kur'an okutmuyor sena ya? Kur'an okutmuyor. Kaybi kim bilir? Peki Allah'tan başka kaybi bilen olur mu? Olur mu? Evcet'i var, ciftli var, ee, geleceğe bilen insanlar var. Kıyamet'in ne zaman kopacağını tarih olarak düşenler var. E ne oluyor bunlar şimdi? Bunlar doğru bir eğitim nedir? Değil. Doğru eğitim Allah'a iman, meleklere. Kitaplara, Peygamberlere, ahirete, kadere, bunlar nedir? Basit olaylar nedir? Değil kardeşlerim. Eğer insan bunları öğrenirse, ondan korkmayı, ona sığınmayı, onu sevmeyi, ondan istemeyi öğrenir. Bugün yaşamış olduğumuz topluma baktığımızda veya dünyaya baktığımızda, Allah'tan gayri her şeyden isteniyor kardeşlerim. Yani insanlar direkt Allah'tan istemeyi bile kendilerine ne yapamıyorlar, yediremiyorlar. Niye? O kadar günahın içine batmışlar ki, ben Allah'tan direkt istersem Allah bana vermez ki diyor. Ben diyor falan şehre gideyim veya türbiye gideyim, ancak onun yüzü suyühüremetine olursa olur diyor. Şimdi bu doğru akide mi? Kötü akide mi? Hangisi? Doğru akı değilen insan yetişmediği zaman, ehli sünnetin bu böyle. Öyleyse kardeşlerim, doğru bir eğitim için uygun bazı hususlar var ki, bu da nedir? Önce kalbin ıslah edilmesi, sonra zahirin ıslah edilmesidir. Yani kalp ıslah olmadan beden ne yapmaz? ıslah olmaz kardeşlerim. Dıştan içeriye insan münafık olur, ama içten dışarıya ne olur? Tam bir mümin olur insan. Yani içeriden dışarıya çıkacak. Dıştan içeriye ne yapmayacak? Bir baskıda herhangi bir meselede ne yapar? Gider. Mesela adam birisi kadınla baskı yapıyor. Çaşak giy. Giymesin şöyle derim böyle.、E、boşandı ne olacak bu? Açılacak. Korku yok. Koca sıkıntısı da yok. Ama içeriden Allah örtün. Yüzünü ört. e ziven giy veyahut bir kabına bürün. İmandan geldi mi bu? Dışa vurdu mu? Ya kocan açıl dese bile açılmaz ki o kadın. Çünkü işten dışarıya doğru gidiyor. Sen istediğin kadar baskı yap. İstersen öldüreceğim de. Ya şunu yapacağım ceza. Tınlamaz. Ama işten geldiği zaman eğitim imanı olarak olduğu zaman bu sıkıntıların hepsi ne yapılır? Aşılır kardeşlerim. Yani Önce kalbin ıslahı sonra bedenin ıslahıdır. Diyor ki niye namaz kılmıyorsun? Ya bırak namazından uğraşacağına. Sen niye Allah'a iman etmiyorsun de ya? Sen nasıl? Niye ahirete iman et? Adamı sen zorla namaza kaldırsan bile sen olmadığın zaman ne yapar? Geçen cenaze namazı kılıyoruz. Birkaç şarapçı var esnaflardan eski tespihçiyim. Bana da o nakdesi aldığınızdan siz dedim. Ya karıştırma hoca orayı diyor. Ya、yani、adamın abdestten bir alakası yok ki, ama adamı seviyordu. Cenazen namazına gelmiş. Yani normal vakitte abdest almayan, namaz kılmayan cenazeye gelir diye abdest alacak. Anlatabildim?、Mi? Allah bize hayır versin demek ki kalbin ıslah edilmesi sonra bedenin ıslah edilmez. Zaten kalp ıslah olsa beden ne olur kardeşler? Zaten onun da ıslah olmasına direkt delanet eder. Kardeşlerim bunun için önce Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okuma ve onları tefekkür etmemiz gerekir. Sonra ibadetleri, itaatları ve takvayı artırmanın Allah'ı çok zikletmenin yollarına bakmamız gerekir. Şimdi açın ayeti kelime de mesela bir taha suresinde Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'dan Kardeşi Harun'un kıssasını anlatıyor değil mi? Orada kısacık bir nokta var. Kardeşim Harun'u bana ne yap? Yardımcı kıl. Niye? Seni daha çok analım, daha çok zikredelim diyor bana. Bunu bir düşünelim. Demek ki yalnız kalmayalım. Muhakkak kendimize ne yapalım? Bir arkadaş edinelim. Beraber olduğunuzda Allah'a ne yapacaksınız? Daha çok zikredeceksiniz. Hadise gel. Mesela bir kelküklü bir kardeş gelmişti Ahmet. Allah razı olsun. Ağlıyor şimdi. Bir gün Cuma'ya telefon etti. Hocam dedi şu beş şeyden birini yapamadım. Ne olur bana diyor bir hasta bul da gideyim ziyaret edeyim. Hadiste ne diyor? Cuma'ya giden, cenalece namazı kılan aynı gün. Bir hastayı ziyaret eden, oruçluysa ve bir de öksüz mü yetimi sevindiren cennetin hangi hapsinden? İsterse girer diyor. Bunları kim yaptı? Ebu Bekir diyor ki ben ben ben. Hepsinde Ebu Bekir çıkıyor. Allah ondan razı olsun. Kardeş amel etmeden ne yapıyor? Ağlıyor bana ne olur hocam diyor. Bak bugün çıkmadan önce bana bir hasta bul da diyor. Dördünü yaptım. Beşinciyi işleyin diyor. Demek ki kardeşlerim ıslah olmanın yanında Allah'ın ayetlerini okuduğun gibi ibadetlerde de takvanı artıracak. Cennete götürecek amellerde ne yapacaksın? Kendini yoracaksın. Hadi maça gidelim. Arkadaşlar toplanıyoruz. Eleştirmek için demiyorum bak. Falan yerde film varmış ya, hadi sinemaya gidelim. Gidilirsin, gidilmesin demiyorum. Haram değil. Takvanızı artırın, kardeşliğinizi artıracak. Her şeyi ne yapın? Yapın. Ama sakın bu yaptığınız, aracı kıldığınız şey sizin kardeşliğinizi ne yapmasın? Zediremezsin. Çünkü Müslümanların bir araya gelmesindeki etken olan yani bağlayıcı olan her şey mübahtır. Ama yeter ki bu sizin ne yapsın? Hayırınıza sebep olsun. Ama iki kardeş o meselede birbirine düşer, birbirine kırgınlık duyarsa bu hayır ne olmaz? Olmaz. Mesela bir gün、e, sahradayken sahabenin birisi uyuyor. Onun çomağını sahabeler sağlıyor. Kalkıyor, Müslümen'in ribayet ettiği hadiste çomağım çomağım herkes gülüyor. Allah Resulü verin diyor. Biz şaka yaptık diyor. Şaka bile olsa bunu yapmayın. Çünkü siz gülüyorsunuz o ne yapıyor? Kızıyor. Şaka bu değil. O da gülüyorsa sıkıntı yok. Evet. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine sahip akideye ve doğru metoda önem vermen saf iman atmosferinde yaşamaya gayret etme, hayır amellerine katılmaya hırslı olma, bunlar nedir? Doğru bir eğitimde uygun hususlardır kardeşlerim. Allah bizi bunda hırslı kılsın. Şimdi gelelim bu maddeleri şöyle bir, kısaca bir açıklamaya. Kur'an-ı Kerim ayetlerine tefekkür etme. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ve onun ashabına bir bakalım. Nasıl Kur'an'ı tefekkür ederlerdi?、Hı? Oku. Ayet, ayet işli, işli. Ağlıyorlardı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Üzüntü duyuyorlardı. Yüzlerinin rengi ne yapıyordu? Kaçıyordu. Ve ta göğsünün derinliklerinde hissediyorlardı. Ve Allah'ın kitabını tefekkür ettiklerinde kutluyorlardı. Her bir ayetin yanında durduklarında Allah'ın azabından korktuklarını görüyorsunuz. Mesela Emir el Mümin'in Allah kendisinden razı olsun, Ömer bazen kaybolurdu. Nafile diyor ki, giderdik bakardık diyor evinde, gözünü tavana dikmiş, sabit böyle duruyordu. Anlardık ki diyor Ömer azap ayetlerinden bir ayet okumuş diyor. Ve o kadar etkilenmiş ki diyor. Yerinde ne yapamıyor? Hareket bile edemiyor, kalkamıyor. Allah bizlere böyle iman nasip etsin. Ayetleri böyle tefekkür eden sammı kullardan eylesin kardeşlerim. Evet. Onlar ağlıyor, Allah'tan utanıyor, korkuyor ve ne yapıyorlar? Aynen Tevrat'ta, İncil'de onların misalini anlatırken biz nasıl bulduk diyor. Aynı aru ultusu gibi Kur'an okurken diyor. Allah bizlere böyle ihtiyacı versin kardeşlerim. Evet. Bakın sahabeler diyor ki mesela Ebü'Abdülrahman es-Sünni, bizler Kur'anı bizden öncekilerden öğrendik. Yani Osman'dan İbnü Mesud'dan ve Ali sallallahu aleyhi ve sallam'ın sahabelerinden. Onlar diyor Kur'anı 10 ayet 10 ayet okurlardı, ezberlerlerdi. hayatlarına geçirmeden öbür ona ne yapmazlardı? Geçmezlerdi. Görüyor musunuz Kur'an nasıl tefekkür? Anladık mı şimdi ehl-i sünnetin ışığında eğitim nasıl olmalı? Şimdi böyle eğitiyorsun bir insanı. Ağzından çıkan söz nasıl olur? Bal olur. Bal, bal. Hareket nasıl olur? Bal olur. Yani her gittiği ortamda onun sözü ne yapılır? Dinlenir. Yani Allah'ı hatırlatır o insan. Allah bizleri böyle tefekkür eden, ilim eden sammukullardan eylesin kardeşlerim. Bakın, burada ehl-i sünnet ve cemaatin ışındaki ilim ve amelin apaçık örneği nedir? Ortada. Bravo. Aleykümselam. Bravo. Buyurun. İstağfurullah. Soyaktaki <gülüyor> <gülüyor> bir iddialı. Bir alabilirse ben çıkacağım. Rengi ne? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> tamam. Hocam aralar bizde gelip dinleyebiliriz değil her mi? Her zaman, her zaman buyurun. Her zaman. Herkes açık burası. Sağ olun, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet. Yine kardeşlerim, sahabelere baktığımızda Allah'ın ayetlerini okuyarak ne yapıyorlar? Allah'ın yarattıklarının üzerine oturup düşünüyorlar ve tefekkür ediyorlar. Mesela göğe bak diyor. Veyahut devenin yaratılışına bakmaz mısın? Veyahut、e, o iki denizin arasına diyor koyduğumuz suya bak. İnci mercan ikisinden de çıkar. İki taraf da tuzlu ama ortası nedir? Tatlı su diyor. Veyahut bir çiğnem et, bir su et parçası konuşuyor, düşünüyor. Ne yapıyor? Kızıyor, gülüyor, düşünebiliyor bir et parçası. Bunlar nedir? Tefekkür edilecek bu tefekkürler insanı ne yapar? Allah'a yaklaştırır. Yani yaratıcıyı daha iyi takdir etmeye doğru ne yapar? götürür. Her sanatçının sanatını yaratan da Allah takdir ediyor. Eğer biz bu türle eğitime bakmazsak ne yapıyoruz? Teknolojinin kölesi, paranın kölesi, giyimin kölesi. Yani artık köle ne yapıyor? Gidiyor. Ve Müslümanlar artık ahireti değil, dünyayı düşünmeye başlıyor. Ölümden ne yapıyor? Korkuyor. <gülüyor> Halbuki ölüm bir ayrılık değil. Allah'a nedir? Kavuşma. Kavuşmadır kardeşlerim. Evet, demek ki Allah'ın ayetlerini ne yapacağız? Alacağız, dikkatlice okuyacağız ve onu hayatımıza ne yapacağız? Getireceğiz. Allah'ı çokça zikretme. Aynı şekilde kardeşlerim kalpleri güçlü bir imanın olması için insanın sürekli dilinin Allah'ın zikriyle ne yapması ıslak olması gerekir. Kalbinin sürekli Allah'ın ismiyle ne yapması zikretmesi gerekir ve sahabenin yapmış olduğu bütün hepsi nedir? Bu şekildedir kardeşlerim. Bakın. Yüksek bir yere geldiklerinde sahabeler ne yapıyorlar? Allahu Ekber diyorlar. Hatta seslerini o kadar yükseltiyorlar ki Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam?、İnşallah. Siz diyor sahib, sahara veya gaybe seslenmiyorsunuz. Size şah damarınızdan daha yakın bir zata sesleniyorsunuz diyor. Yani sesinizi ne çok yükseltin ne de alçaltın diyor. Onlar ne zaman bir tepeye bir yüksekliğe geldiğinde ne yapıyor? hep Allah'ı zikretmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Ama Rabbimiz ayetinde ne diyor? O Allah'ı çokça zikreden o erkekler o kadınlar var ya bunları ne yapıyor? Dövüyor. Aynı sureye bakıyorsun o meymenetsizler var ya diyor. O meymenetsizler diyor. Bak meymen ettiler Allah'ı zikredenler. Meymenetsizler kim? Kitabı soldan verilenler falan. Öyleyse meymenetli olmaya ne yapacağız? Çalışacağız. Yani Allah'ı zikretmezsek zaten başka bir şeyleri ne yapacağız? Zikretmeye başlayacağız kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Dili sürekli Allah'ın zikriyle ıslanan sammı kullardan eylesin bizi. Ve bu konuda hırslı olanlardan eylesin. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın、e, asabına öğrettiği dualardan birisi nedir? Subhanallah ve bihamdihi. Allah Resul diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kainatta ki her şeyin rızık bu zikirle verilerek diyor. O kadar çok rivayet var ki bu konuda birilerini eleştirecek ne insanlar gidip Allah'ın ne yapacağı zikredilme hadislerini öğrense insana ne yapar? Yeter. Yine iman ortamında bir yaşam. Biliyorsunuz kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani değerli zamanınızı çok almak istemiyor. Birkaç derse böldüm bu meseleyi. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misalini anlatıyor. Yani iman ortamı olabilmesi için. Ve bunu da anlatırken ne yapıyor? Demirci körüğünde çalışan veya demirci olan bir arkadaşın misaliyle Attarcı olan, kokucu olan bir insanın misalinden bahsediyor. Kokucu olan birinin yanına gitse ne yapar? Güzel koku siner veyahut ikram edilir. Veya ne yapar? Satır alırsın diyor. Yani hep iyilik gelir, hep güzellik gelir. Ama diyor ateşle, demirle uğraşan birinin yanına gitsen is bulaşır, ateş gelir veyahut da bir tarafı ne yapar? Yanar diyor, yırtılır diyor. Öyleyse kardeşlerim Fayda veren insanlarla arkadaşlık yapacaksın, imanını artıran insanlarla beraber olacaksın. Eğer imanını artıran bir insan veya o imanı artıran bir atmosfer yoksa, yükselten bir şey yoksa, Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kişi dostunun diniyi zehmetli diyor. Öyleyse dost edin dikkatinize, arkadaş edin dikkatinize. Ne yapın? Çok dikkat edin. Yani insan ya etkendir ya da edilgendir. Peki Müslüman ne olmalı? Etken olmalı. Edilgense oradan kaçacaksın. O Rahman'ın diyor dostları ne yapar? Kendilerine sataştıklarında selam der. Oradan ne yapar? Çeker gider. Güçlü olduğundaysa eder. Gücü neye yetiyorsa onu yapar. Ama güçsüzse oradan ne yapacaksın? Uzaklaşacak. Onun için kardeşlerim, imani ortama insan ne yapacak? Çok dikkat edecek. Cahillerin meclisine gidersen muaddadaki rivayette ilmin varsa dinlenmez. Cehaletin artar. Dahası Allah onlara gazap eder de sen de nasibine ne yaparsın? Allah bizlere hayır versin. Allah bizlere hayır versin. Diğer bir maddede neydi? İnsanların faydası için kısk gösterme. Allah sahabelere、e, rahmet etsin, Allah onlardan razı olsun. Onlar ne için çalıştılar?、Hı? Kendileri için mi çalıştılar? Yoksa Allah'ın dininin izleti şerefi için? Öyleyse biz de bu konuda kısklanalım kardeşlerim. Hiçbir ücret ne yapmayalım, beklemeyelim. Allah'ın izleti için, Onun dininin bekası için elimizden gelen her şeyi ne yapalım, yapalım ki Allah da bizi temizlesin, arındırsın. Adam geliyor, ne yapıyor? Hiç namaz kılmamış, hiçbir ibadeti yok. Ne diyor? Allah'a ve Rasuluna iman ettim diyor. Harp meydanına gidiyor, pahramanca savaşıyor. Ne yapıyor? Öldürülüyor, <gülüyor> şehit oluyor, parça parça oluyor. Allah Resulü ne diyor? Az bir <gülüyor> şeyle çok şey kazandı. Burada dikkat edilmesi gereken nokta nedir? Sahih akideye ne yapma?、Sahi. Bitti. Biraz önceki akidesi onu uyanşantıya kadar ne yapmadı? Kurtarmadı. Allah bizlere hayır versin. Öyleyse sürekli ne yapma? Hayra. Mesela bakın kardeşlerim aleyhissalatü vesselamın bir gün kazaya hacete gitmesi var. Bir tane çocuğunu da getirip ona bir ibrikle su getirmesi var. Ne diyor? Bunu kim getirdi? Falan. Ne yapıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Allah onu dinde fakir kılsın diyor. görüyor musunuz? İbn-i Abbas'ın bir tek Kazayi Hazret'te ıbrıkla getirmiş olduğu su almış olduğu dua onu ne yaptı? Ta gökteki yıldız yaptı. Bunlar basit bir olay nedir? Değil kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Demek ki insanlığın hayrı için hırslı olacağız. Yine hayır yerleri için çalışılacak. Allah bizi bunda da hırslı kılsın. Biliyorsunuz kardeşlerim, insanın bir ferden çalışması, bir de ne vardır? Cemaatan çalışması vardır. Bir kitle olması vardır. Mesela kardeşlerimizden bir tanesi boykot meselenini diyor. Eğer hayra kullanıldığında boykot ne yapar? Fayda verir. İnsanlar dize getirir. Ama sonuna kadar bir şey yapıldığında ne yapar? Fayda verir. Boykutta da insan işine geldiğinde haricilerin mantığıyla hariciler millete ne der? Cehalet mazeret değildir. Sizler kafirsiniz.、Der. Dinden bir mesele sorarsın onlara ne derler? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Öğrenirim diyorlar. Lan, millete gelince bu kayda onlar gavur oluyor da sana gelince sen niye öğreniyorsun? Nereden çıkıyor lan bu kayda diyorsun? Boykut dediğimde de neye göre boykut? Kabulde de, reddede de boykotun ölçü olursa, bu her zaman Müslümanlara,、Fayda. insanlara her zaman ne yapar? Fayda getirir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayrden ayırmasın. Kurumsal çalışmanın da altında yatan nedir? Güzel bir cemaatlaşma ve tevhidin nedir? Bir eğitimdir. Tevhidi eğitim olmadığı zaman, Bir Müslümanı bir Müslüman yan, yan yana ne yapamazsın? Getiremezsin. İki tanesini bir araya ne yapamazsın? Öbürü der ki işte şu bize kim usuyor? Yok o da ona kim usuyor? Öbürü de ne yapıyor? Ona kim usuyor? Bunun altında yatanın hepsi cahilliktir. Allah kitabında ne diyor müminler? Kardeştir diyor. Ne olursa olsun ihtilaflar, meseleler, ayrılıklar ne olursa olsun Kardeş diye ne yapmayacak? Zede vermeyecek. Sen önce aslı koru ama bu aslın korunması da ancak sahil akideyi öğrenmekten geçer kardeşlerim. Yoksa ben bunu dedim, ben de bunu dedim. Öbürü ben de bunu dedim. Herkes kendi dediğinin ne yapar? Peşine gider. İki tanesi nizalaşıyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'e hiç şunlara söyle diyor Eûz'u çeksin diyor. Ebu Bekir geliyor, adamın diyor boyun damarları şişmiş diyor, gözleri kan çanağı gibiydi. Ebu'zu çek dedim diyor, çektim dedi diyor, çekti gitti adam. <gülüyor> ya sinirli sinirle de çektim diyor. <gülüyor> Allah Hesem diyor ki Aleyhisselatü Vesselam haklı bile olsa cennetin ortasını isteyen hak davasından vazgeçer diyor. Yani nizalaşmadan ne yapar? Bak o zaman sen hakkı bulabilirsin. Artık senin üzerinden sis ne yaptı? Gitti. Doğru düşünme o zaman başlar. Doğruyu kabul de o zaman başlar. Eğer bir insan yanlış girerse, nefsanı girerse, doğruyu da kabul edemez kardeşlerim. Onun için Allah Azze ve Celle'nin dinini güzel bir şekilde Allah hepimize öğrenmeyin nasibesin. Bakın Nur suresinde iki tane ayet var peşi peşine gelen. Eşlerine zina isnadedip de dört şahit getiremeyen, hatırlıyor musunuz?、Evet. Saad bin Muazze ne diyor? Ben diyor kılıca alır diyor, şöyle etrafında bir dönüyor, onları böyle ne yaparım? Doğuralım diyor ve gidiyor. <gülüyor> Saberler geliyor diyor ki: Ey Allah Mesûnu, sen onun kusuruna bakma. O çok kıskanç. Biz onun diyor kıskançlığının yüzünden <gülüyor> boşadığı hanımı bile ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Allah ondan da kıskançlıyor. İndirdiği emir ve nehirlerin uygulanmasını gösteriyor. Öyleyse bize düşen nedir? Allah'ın kitabıyla, saf akideyle, saf tevhid akidesiyle ne yapmak? Amel etme, meselelere ne yapmak? Böyle bakmadır kardeşlerim. Bakın Zeynep Binti Caş kıssasını hiç okudunuz mu? Evet. Onda o kadar çok meseleler var ki biliyorsunuz Zeynep Binti Caş, Allah ondan razı olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> evlatlık haram kılınmazdan önce evlatlığıyla evliydi. Sonra Ahzab suresinde Allah Azze ve Celle diyor. evlatlığı haram kılınca kendi babalarının adıyla anılmaya başlayınca çocuklar ikisi boşandılar ve Allah Azze ve Celle Zeynep Binti Caş'ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nikahını kıydı. Zeynep Binti Caş diğer peygamber hanımlarına nasıl övünürdü? Sizin nikahlarınızı babalarınız kıydı. Benim nikahımıysa yedi kat semanın üzerinde Allah kıydı demişti. Bakın bunları güzel、e, anlama, güzel hükmetmek gerekir ve bize düşen kardeşlerim nedir? Allah'ın diniyle amel etme. Bakın güzel eğitilen o insanlara bakın, yaptıkları amellere bakın. Şu Zeynep binti Caş meseleni basit bir mesele değil. Eğer Kur'an'dan Sünnet'ten güzelce bir okursanız, çok önemli meselelerden. Gelelim bir kıble meselesine. İnsanlar namaz kılıyor. Arkaları dönük. Bir tanesi geliyor diyor ki ey müslümanlar kıble burada değil, şöyle. Artık ne oldu? Kabe'ye dönün. Mescid-i Aksa'ya değil. Olduğu gibi sahabeler namazdayken ne yapıyor? Bunlar belli bir eğitimi sahih akideyle getirilen eğitimin neticeleridir. Bugün birine sahih akideyi anlattığımda Adam hala itiraz ediyor. Ben bilmem merkez biliyor. Ben bilmem falan biliyor. Ben bilmem ya o sahabe arkasından söyluyeni ne yapmıyor? Görmüyor bile, görmüyor. Ne yapıyor? Adam şahadet getiriyor. Ben şahadete derim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve resuludur ve ben diyor falan yerden geldim. Kıble değişti diyor. Adamlar ne yapıyor? Namazdayken ve o sahabede. O namazlarının ifsa olmasını istemiyor. Oradaki kardeşlerini de doğru akide ilan amel etmesi için onlara ne yapıyor? Davet ediyor. Bakın bunlar sahih akide ilan gelen meselelerdir. Allah bizlere öğrendiğimizden amel etmeyi ve bunu anlatmayı güzel bir şekilde gündeme getirmeyi nasip etsin kardeşlerim. Mesela içkinin haram kılınma meselenine bakın. Ayetin son kısmına bakın. Vazgeçtiniz değil mi? Nasıl bir cümle? He? Allah'ın bir merhameti var. Zaten 3 aşama var. Bakara 219'da hem fayda var hem de bunda diyor zarar var. Nisa 43'ün başı sarhoşken yaklaşma diyor. Ama May'da 90-91 gelince son tarafı ne diyor? Vazgeçtiniz değil mi? Sahabeler ne diyor? Bakın Enes diyor ki ben küçük bir çocuktum ve diyor Medine'de Ensar'ın diyor sakiliğini yapıyordun falan filanın tam diyor birine diyor şey uzattım. İçki. Bir gürültü geldi diyor. Çık bak çocuk dediler diyor. Ben de geldim dedim ki diyor içki haram kılınmış. Hiçbir tanesi diyor elindeki bardağı ağzına götürmedi diyor. Ve Medine'nin sokaklarından sel gibi ne yaptı? Bak, bak. Eğitimi gördünüz mü? Yani doğru geldiğinde ne yapacağız? Amem edeceksin ki fayda verecek. Elü Sünnetin、ah, ışığındaki bu, bu, bu. eğitim budur kardeşlerim. Yoksa bugün geliyorlar diyorlar ki lan bu şuna bakın Müslümanlar lan sakalı bak işte şu giysisiye bak ya şuna. Ya kardeşim İstanbul bozuk değil. Adam bozuk adam adam. Bir namaz. Yani bir nehir eğirdiğinde günde beş vakit insanda kir eser bırakmıyorsa, namazın misali buna benziyorsa, namaz insani her türlü fakşadan alıkoyuyorsa, o zaman ya namazda bozukluk yok. Neyde bozukluk var? Han、yani、adamın dediği gibi ya diyor, kırk, bir kahvenin kırk yıl hatırı var. Kahve mi bozuk? Adamlar mı bozuk? Ben de anlamadım、diye. ya. Demek ki bir şey bozuk. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız ne yapın?、Evet. Ya kafasına göre mi kıldırıyor Aleyhisselatü Vesselam?、Evet. Cibril geldi diyor bana üç gün ne yaptı şu Kabe'nin orada namazı? E, talim, e, talim ettirdi. Gelin beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle ne yapın?、Evet. Ya ehl-i sünnetim diyen insanların içinde bile Allah'a hamdolsun bizde müşkülat yok ama eee Namazı bir bakın evlere şenlik ya yani neden biliyor musunuz ha senin başın da hep soruya giriyor. Hocaları öyle dediği için falan hoca öyle kabul ettiği için filan da bunu böyle kabul ettiği için Allah o alimlerin hepsine rahmet etsin hiç kimse masum değildi insan bildiğinin alimidir bilmediyor da ne yapar kalır. Biz Ebu Bekir eşittir İslam demiyoruz. Bütün sahabe eşittir İslam diyoruz. Eğer biz bir sahabe eşittir İslam diyemiyorsak bir alim eşittir İslam'da hiç ne yapamayız? Diyemeyiz. Ama bütün alimler eşit İslam bak diyebiliriz. Onun bilmediğini öbürü ne yapar? Bilir. Onlar hidayet imamları. Hidayet meşaleleridir. Allah onlardan razı olsun. Allah sayılarını artırsın. Evet kardeşlerim demek ki Sahabeler aldıkları eğitimde içkinin haramlılığını duyar duymaz ne atmışlar? Hemen atmışlar. Neden atmışlar? Soruyoruz size. İmanı mahmül etmeye yeter. Allah öyle istedi. Hiçbir yere devam etseylerdi ne olacaktı? Çünkü Allah'ın rahmetinden, Allah'ın sevgisinden uzaklaşacaklardı. Allah'a yaklaşmak istiyorsan ne yapacaksın? Onun dediğini yapacaksın. Şimdi şurada çocuğunuz oturuyor. Yavrum bir su ver desen, kalk lan iş、işte、desen, ne yaparsınız? Bir itaatsizlik var. Veya iş yerinde işçiniz var. Şunu yap, bunu yap, kalk kendin yap desen. Hatta bir de toplum içinde. Ne yapar? Nefsiniz kabarır di. Öyleyse itaat ve isyanın. Ne olduğunu bizler bilen insanlarız. Allah'a itaatın da insana kazandırdıkları, Allah'a isyanın da insana kaybettirdiği şeyler var. Öyleyse bunları yakalayacak, anlayacak, göz, kalp lazım bize. Allah onları bizlere nasip etsin.、Amin. Gelelim hicab ayetine. Burada noktalayım. Birkaç kıssa var. Ensar kadınlarına bakıyorsunuz. Hicab ayeti inmiş. Ayşe annemiz diyor ki Allah'ına rahmet esin, siyah kargalar gibi oldu diyor bütün diyor sahabe kadınlara diyor. Ya ben yarın kapanayım, ben duruyum sonra kapanayım.、Ya、evlenince kapanırım. İşte şöyle olurum, kocaya gidince. Yok. Ne oldu? Hijab ayeti inelinmez. Ne yaptı? Bütün kadınlar anında kapanmıyor. Düşünme var mı? Yok. Sorgulama var mı? Yok. Bugün insanlara bak şimdi. Müslümanların giysileri nasıl? Kadınların? Fiyat karkaları. Çok farklı. Neden? <gülüyor> Neden? Fiyat karkalar giyiyor. Neden? Bir, dinlerinden yoksunlar. İki, insanlar işlerine gelen fetvalarla işlerine gelen şeylerle ne yapıyorlar? Amel ederler. Allah'a razı etme diye bir olay yok. Allah'ın kınamasından korkma diye bir olay yok. Bu da iman zaafından kaynaklanan meselelerdir. Allah hepimize hayır versin. Burada anlatmak istediğim şu nokta, şuraya gelene kadar yani sahabe bir içkide veyahut bir tesettürde kadını erkeği veyahut bir kıbleye dönüş kıssasında gelen evre Muhatap olma şekli ne bakın? Direk ne var? Bir kabul var. Öyleyse eğitim, yani ehli sünnetin ışığındaki İslam'ın eğitimde neyi önce öğrenecekmişiz? Kabul. Direk kabul. O kabul ne yapacak? Seni amele götürecek. Bu amel zaten seni ne yapar? Davete sevk eder. Ondan sonraki gelen belan, musübete de ne yapacaksın? Artık sana diyeceksin. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. İnşallah bir dahaki ders yine bu mevzuda devam ederiz kardeşler. Allah Subhanahu ve Taala. アラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラ